Ebabin namazını sürekli kılıyor bu kimse. E, yalnız aksattığı zamanlarda da bu namazın kaza edilmesi gerektiğini duymuş. Böyle bir duyum var mı hocam dinimizde? Nedir bunun yeri? Bismillahirrahmanirrahim. Nafile namazlar kılınmadığı zaman bunların kaza edilmesi söz konusu değildir. Çünkü adı üzerinde nafiledir. Bunlar kişilere farz olan namazlar değil. Veya kişiye vacip olan namazlar değil. Eğer farz namazları bir kişi kılamazsa veya vacip namazları kılamazsa onları kaza eder. Nafile namazlar kategorisinde yer alan evvabin namazını kaza etmek gerekmez. Bunu kılmadığı zaman kişi kaza etmelidir diye bir bilgiye sahip olmuşsa, böyle bir şey söylemişse bu bilgi kesinlikle doğru değildir.